Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Faris Kılıç'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler sunan Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Selim Yama'nın nahif icrasından dinleyeceğimiz bir Konya Akşehir türküsüyle başlayacağız. Fakat türküyü dinlemeden önce ben sizlerle kısaca bir şeyler paylaşmak istiyorum. İlk olarak kayıtlarını Radyoda sizlerle paylaşmama müsaade ettiği için Selim Yaman'a çok teşekkür ediyorum. İkinci olarak da Selim Yaman'ın hazırlamış olduğu Halkların Değil Coğrafyanın Müziği isimli grubu hatırlatmak istiyorum sizlere. Zira bu grupta çok orijinal kayıtlar paylaşılıyor. Selim Yaman paylaştığı bu orijinal kayıtları aynı zamanda notlandırıyor. Kimisinde uzun, kimisinde kısa notlar var. Çok ufuk açıcı notlar bunlar, halk müziğiyle, müzikolojiyle, etnolojiyle, Anadolu kültürüyle ve hatta kültürel çalışmalarla ilgilenenler varsa muhakkak bu grubu incelesinler, zaten birkaç kere göz attıktan sonra sürekli ziyaret etmeye başlayacaklardır. Bu sebeple yaptığı değerli çalışmalardan dolayı da Selim Yaman'a ayrıca teşekkür ediyorum kendi adıma. Hakların Değil Coğrafyanın Müziğinden programı sonunda da türküler paylaşacağım sizlerle ve başka programlarda da o grupta paylaşılan kayıtlardan birkaçına daha listede yer vereceğim. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözleriyle ilgili de sizlerle paylaşmak istediğim iki husus var. Fakat bu anonsu daha fazla uzatmamak için bir sonrakine bırakıyorum o söyleyeceklerimi. Şimdi türkünün künyesini aktarmakla yetineceğim. Dinleyeceğimiz türkü Konya Akşehir yöresinden, kaynak kişi Vasfiye Baransel, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen. Selim Yaman'ın icrasından dinleyeceğimiz bu Konya türküsünün ismi ise Bir Sabahtan Yolum Düştü gedile. bir sabahtan yolum düştü gel dedim gel, gel. Çevk yüzünde Perem oluşmur. iki bu Bir Kapı Yelke Ver Kadir It's me. türküde gelin atmış silerini beline şeklinde bir dize duyduk. Si kelimesi etek anlamına geliyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Bu türkü vesilesiyle öğrenmiş oldum. Bir de gökyüzünde perem olmuş bulutlar diye bir dize duyduk. Perem diye bir kelime yok aslında ama per diye bir kelime var. Ve perde bildiğiniz üzere Farsça'da kanat anlamına geliyor. Fakat Türkçe'de Başka bir anlamı varmış bu kelimenin. Sulu yiyeceklerin üstünde oluşan ince zar ya da bozulmaya başlayan sulu yiyeceklerin üzerinde oluşan köpük anlamlarını taşıyormuş per. Bu dizede de öyle zannediyorum ki gökyüzünde perem olmuş bulutlar derken yiyeceklerin üzerinde oluşan köpüklerin şeklinden bir analoji kurmuş bulutlara bu türküyü yakan kişi. Bu per ve perem kelimelerini Yeri geldikçe kullanmak lazım. Açıkçası ben hem kelimeyi hem de bu türküyü yakan kişinin kelimeyi kullandığı bağlamı ve yaptığı benzetmeyi çok sevdim. Bunları da sizlerle paylaşmadan atlamak istemedim. Şimdi sırada Mustafa Eke ve Müslüm Eke'nin icrasından dinleyeceğimiz türküler var. Bir Tel Bir Nefes isimli albümden dinleyeceğimiz türkülerden ilki. Malatya yöresine ait Mustafa Özgül'den derlenmiş olan meşhur bir türkü. Kara tiren gelmez mi ola? Karatiren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Karatiren gelmez mola, düdüğünü çalmaz mola. Gurbet hele yar yolladım, hatırımı so azmol gurbeteler yar yolladım hatırımı sormaz molam allı gelik nalızıtı selviler dalolaydın gelen geçen yolcuzurdun Nazlı yar halım soraydık Al gelin al olaydık Selvilere dal olaydı. Gelen geçen yolculardan Nazlı yar halım soraydık Eke ve Müslüm Eke'nin icrasından dinleyeceğimiz ikinci türkü bir Erzurum türküsü ve bu da Bir Tel Bir Nefes isimli albümden. Seyfettin Sığmaz'ın derlediği bu türkü 6-8'lik ölçüye sahip. Türkünün sözleriyle ilgili de bundan birkaç yıl önce yorumlarımı aktarmıştım ama kısaca tekrar söylemek istiyorum çünkü bu türkü de muhayyileyi canlandıran açık yapıtlardan birisi. Şöyle ki nakaratında dağlar duman olur, çayır çimen olur, ben yari görmezsem halim yaman olur dizeleri var. Burada dizeler birbirleriyle bağlantısızmış gibi görünse de aslında anlatmak istediği şey şu. Dağların duman olması kış mevsimini simgeliyor. Çayırın çimen olması baharın geldiğini gösteriyor. Yani mevsimler dönüyor, zaman geçiyor. Ama hala sevgilisini görememiş. O yüzden önce mevsimlerin dönüşünü bize hatırlatıp muhayyilemizi canlandırıyor. Hemen ardından da ''Ben yari görmezsem halim yaman olur'' dizeleri geliyor. Dolayısıyla hermeneotik bir okumaya tabi tuttuğumuzda metni aslında dizelerin birbirleriyle çok yakından bağlantılı olduğunu görüyoruz. Diğer dizelerle ilgili de birçok şey söylenebilir ama... Bu kadarla yetinmek istiyorum ben şimdilik. Dinleyeceğimiz bu türkünün ismi demin de ifade ettiğim üzere Pınarbaşı'ndan bulanır. Altyazı Yaman olur halim, Yaman olur vay. Ben yar görmesem halim, Yaman olur halim, Yaman. Görmesem halim yaman. Sırada bir Erzurum türküsü daha var. Fakat bunu Emirhan Kartal'ın Aşk Söyletir isimli albümünden çalacağım sizlere. Kaynak kişi Orhan Dağlı, Derleyen ise Ahmet Yamacı, türkünün ismi ise Nasıl Metedeyim Sevdiğim Seni. Nasıl methedeyim, sevdiğim seni Nasıl methedeyim, sevdiğim seni İstanbul Bursa'yı değer gözlerin İstanbul Bursa'yı değer Arasam bulunmaz ruhi i revan'ı i̇zmir Konya'yı değer gözlerin Arasam bulunmaz ruhi i revan'ı i̇zmir Konya'yı değer gözlerin Hüsnüne yakışır Yusuf nişanı Seni sevenlerin Artar efkarı Seni sevenlerin Artar efkarı Arta Karsı ardanı. Erzurum Van'ı Delhi Buharayı Değer Gözlerin Karsı Ardahan'ı Erzurum Van'ı Delhi Buharayı Değer Gözlerin Ben seni severim, ezel ezel'i Ben seni severim, ezel ezel'i Bana cefa etme, dünya güzeli Bana cefa etme, dünya güzeli Bagdatı Basrayı, acem ah Shirazi, büsbütün dünyayı değer gözlerin. Bagdatı Basrayı, acem ah Büsbütün Dünyayı Değer gözleri Emirhan Kartal'ın Aşk Söyletir isimli albümünden bir Erzurum türküsü daha dinleyeceğiz şimdi. Muharrem Akkuş'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği bu türkü 12-8'lik ölçüye sahip. Yani 1-2-3-1-2-3 şeklinde akıyor usul. Dinleyeceğimiz türkünün ismi ise bu tepe, pullu tepe. tepe pullu tepe nenni de yarim nenni Su elim sere serpe eski de yarim hani dedi iler ya uyumuş nenni de yarim nenni Uyardım öpe öpe eski de yarim hani Dedi iler ar uyumuş nenni de yarim nenni Uyardım öpe öpe eski de yarim hani tığını bozdurayım nenni de yarim nenni gerdana dizdireyim eski de yarim hani ipek mendin değilsen nenni de yarim nenni cebimde gezdireyim eski de yarim hani ipek mendin değilsen nenni de yarim nenni Cebimde gezdireyim eski de yarım hani. Altındır alay değil, nenni de yarim nenni Gümüştür kalay değil, eski de yarim hani Kına ama yine dostlar, nenni de yarim nenni adır kolay değil, eski de yarim hani Kına ama dostlar, nenni de yarim nenni Sevdadır kolay değil eski de yarim hani Dinlediğimiz türküde her iki dizenin birinde eski de yarim hani ifadeleri ekleniyor. Bu aslında sadece boşluk doldurmak için söylenmiş bir ifade değil. Türkü'nün bütününde önemli bir yere sahip. Örneğin Dediler Yar Uyumuş Uyardım Öpe Öpe dizelerini okuduğumuzda bize bir şey söylüyor. Fakat Uyardım Öpe Öpe dizesinin hemen ardından Eski Değerim Hani ifadesi geldiğinde bambaşka bir anlama bürünüyor türkü. Şöyle ki önceden öperek uyardığımda ya da uyandırdığımda neler olurdu neler demeye getiriyor şair. Yani sevgilisi artık aralarındaki ilişki soğudu mu? Başka problemler mi oldu, ne olduysa eskisi gibi karşılık vermiyormuş. Yine altını bozdurayım, kerdana dizdireyim ifadelerinden sonra da eski de yarim hani denmesi oldukça manidar. Bu bakımdan dizelerin sonundaki bu ifadeler boşluk doldurmaya söylenmemiş, laf olsun diye Türkiye eklenmemiş. Çünkü o ifadeleri çıkartarak metni okuduğumuzda başka bir anlam o İfadelerle birlikte Türküm ettini okuduğumuzda daha başka bir anlam çıkıyor ortaya. Ayrıntı gibi görünmesine rağmen bunu da paylaşmadan atlamak istemedim. Şimdi sırada yine bir Erzurum türküsü var. Bir TRT kaydı bu. Haydar Telhüner'den Ali Canlı'nın derlediği bu Erzurum türküsünü Özlem Taner'in icrasıyla dinliyoruz. Şafak söktü yine sunam uyanmaz. İzlediğiniz Uyan sunam uyan derin uykudan Çektiğim gönül bu usandım gurbet elinden Hiç kimse bilmez halimden uyan sunam derin uykudan Çektiğim gönül elinden, Usandım gurbet elinden, Hiç kimse bilmez halimden, Uyan sunum derin uykudan. Şimdi de Enver Demirbağ ve Zülküf Altan'dan Mehmet Özbek'in derlediği bir Elazığ türküsü dinleyeceğiz. Türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2-3. Ve Seyfi Yerlikaya'nın Sahipsiz Öyküler isimli albümünden çalacağım sizlere. Türkü, Hristiyan bir Ermeni ile Müslüman bir gencin aşkını anlatıyor. Daha doğrusu dramını anlatıyor. Türkünün ismi ise Ahcik. Programın başında sonlara doğru Selim Yaman'ın icrasından başka türküler de paylaşacağımı ve hatta programı da Halkların Değil Coğrafyanın Müziği isimli gruptan aldığım kayıtlarla bitireceğimi söylemiştim. Şimdi Selim Yaman'ın icrasından bir Erzurum türküsü dinleyeceğiz. Türkünün ismi Ah çık Çıkmış Kilisenin Taşı'na. Senin taşına Güneş vurmuş Kemerinin taşına Ta zehirmiş Onu çanır Yaşına Kaç kaç Kemerin açı Söylerim açım Söylerim ben hazırım Türküleri dinlemişken ben bir kitap hatırlatmak istiyorum sizlere. Hüseyin Irmak'ın hazırladığı Dinler Arası Sevda Türküleri isimli bir kitap var. Puntoh yayınlarından çıkmış İstanbul 2009 basımı. Merak eden dinleyiciler o kitaba göz atabilirler. Bu dinlediğimiz türküler vesilesiyle Dinler Arası Sevda Türküleri isimli o kitabın künyesini de hatırlatayım istedim sizlere. Şimdi sırada yine... Selim Yaman'ın icrasından dinleyeceğimiz bir türkü var. Aslında bu türküyü Hafız Osman Öge ve Şükrü Can Aydın'dan Mehmet Özbek derlemiş. Elazığ yöresine ait bir türkü. Fakat bizim TRT repertuarında bildiğimiz sözleri buradakinden farklı. Buradaki sözleri bundan 5-6 yıl önce sizlere aktarmıştım ben. Zira bir konserde Nida Ateş'ten öğrenmiştim bu sözleri. Aslında bizim fayineni diyebildiğimiz kısımlar Ermeni olmalı. Keşke Nida Ateş bir yerde icra etse, okusa da güzel bir kaydı olsa elimizde diye özeniyordum. Selim Yaman bu türküyü icra etmiş ve çok da güzel yapmış. Şimdi Selim Yaman'ın icrasıyla dinliyoruz. Kar mı yağmış şu Harput'un başına? Diğer ismiyle Küçük yaşta bir yer sevdim Ermeni. Oh Şapkala da hafta programı sonuna ayırdığımız bölümde Nizipli Kadir'den bir Gaziantep Türküsü dinleyeceğiz. Daha doğrusu bir uzun hava. Uzun havanın ismi Seher İnen'de. Sözleri ve müziği çok lirik bu uzun havanın. Nizipli Kadir de çok içten okumuş. Bu kayda ve bunun gibi nicelerine halkların değil coğrafyanın müziği isimli grupta ulaşabilirsiniz. Şimdi Nizipli Kadir'den dinliyoruz, Seher İnen'de. Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Faris Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Dilden Dile Titreşimler Hazırlayan ve Emre Dağtaşoğlu Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Faris Kılıç'a teşekkür ederiz.